وَتَوَشَّمَ سَائِدًا إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرًا عَنْ كَهْفِ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقِيضُ مِنْ ذَاتِ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ ذلك مِنْ ذَلِكَ لَهُ وليا مرشدا محمد sen onlara bir baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylediyor, battığı zaman ise onların sol tarafını kesiyordu. Böylece ışığı onları rahatsız etmiyordu. Ve onlar oranın genişçe bir yerindeydiler. Onların bu halleri Allah'ın delillerindendir. Allah kime hikmetine binaen fazlından hidayet nasip ederse, işte hidayete eren O'dur. Kimi de kendi küfrü sebebiyle dalalete atarsa artık onun için asla bir yardımcı ve hak yolu gösteren bir müşhit bulamazsın. <gülüyor> ve onlara baksan mağarada uyuyan kimseler oldukları halde onları uyanık sanırdın hem onları bir taraflarına yatıp kalkmakla zarar görmemeleri için sağ tarafa ve sol tarafa döndürüyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatan bir muhafız olarak yatmaktaydı. Onları o hallerinde öylece görseydin gerçekten kendilerinden ürker ve kaçarak geri dönerdin. Hem onlardan dolayı elbette korku ile dolardı. <gülüyor> كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فينظر أيهما. İşte bir ve işte böylece hallerini aralarında birbirlerine solsunlar diye onları uyandırdık içlerinden konuşan biri hallerindeki acayipliği görerek ne kadar kaldınız dedi diğerleri ise bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık dediler içlerinden bir kısmı da dediler ki Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir. Şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin. Fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ çünkü onlar sizden haberdar olursa sizi taşlayarak öldürürler veya sizi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. وَكَذَلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُبُمُوا عَلَيْهِمْ Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki şüphesiz Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve yine şüphesiz kıyametin geleceğinde hiç şüphe olmadığını bilsinler. O vakit ahali kendi aralarında Artık vadeleri yeterek ölen bu gençlerin hatırasına ne yapabileceklerine dair onların halini tartışıyorlardı. Nihayet bir kısmı onların üzerlerine mağaranın kapısına bir bina yapın dediler. Rableri onları en iyi bilendir. Onların durumları hakkında sözleri üstün gelen müminler... Elbette onların üzerine, yanı başlarına bir mescit yapacağız dediler. Seyekûlûne felâfetun râbi'hum kelbuhum ve yekûlûne khamsetun sâdisum kelbuhum racman bil ghayb. Ve yekûlûne seb'atun ve thâminuhum kelbuhum kur Rabbi a'lamu bi'iddetihim mâ ya'lamuhum <gülüyor> Ehli kitabın bir kısmı onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine bir kısmı onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Halbuki bunlar gayba karanlığa taş atmak kabilindendir. Ve müminler ise, ''Onlar yedi kişidir. Sekizcileri köpekleridir.'' diyecekler. De ki, ''Rabbim onların sayılarını en iyi bilendir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bindirilen açık delillerin dışında münakaşaya girme. Ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.'' وَلَا <gülüyor> تَقُولَنَّ <gülüyor> Muhammed sakın hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım deme. اِلَّا <gülüyor> Bunu unuttuğum zaman ise Rabbini an ve Umarım ki Rabbim Bu kıssadan peygamberliğime Delil olan daha yakın Bir yola daha nice delillere Beni eriştirir de Ve onlar mağaralarında 300 sene kaldılar 9 senede ziyade ettiler De ki, Allah onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir göklerin ve yerin gaybını gizliliklerini bilmek ona aittir o, ne güzel görür ve ne güzel işidir. Göklerde ve yerde olanların ondan başka hiçbir dostu yoktur. Hem o, hükmünde hiçbir kimseyi ortak kılmaz. <gülüyor> Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka asla sığınılacak bir kimse de bulamazsın. vel <gülüyor> ta'du sabah akşam onun rızasını ve cemalini müşahede etmeyi dileyerek rablerine yalvaranlarla beraber nefsini sabırlı tut Dünya hayatının zinetini arz edip de gözlerini onlardan o yalvaranlardan ayırma ve isyanları sebebiyle kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız nefsinin arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme. <gülüyor> Ve onlara bir tehdit olarak deki Hak Rabbiniz'dendir. Artık dileyen böylece iman etsin. Dileyen de inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki, çadırın etrafındaki duvarı gibi alevden perdeler, onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve onlar yardım isterlerse, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü içecektir. Ve o cehennem, ne kötü bir kalma yeridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz amelce güzel olanın mükafatını zayi etmeyiz. lehum تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها بنقض من سندس وإستبرق متكئين فيها على العرائك نعم التواب وحسنة ارتفقا اشتقوا ملاء Altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerinde yaslanarak oturan kimselerdir. Altından yapılmış bilezikler takınırlar. Orada ince ipekten ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel mükafattır ve o cennet ne güzel bir kalma yeridir.